Hocam hayırlı akşamlar ben dövme yaptırmak istiyorum. Ailemin ismini yazdırmak istiyorum. Abdest tutar mı ya da dövme günah mı demiş. Bir diğeri de Almanya'dan yazan kardeşimiz de diyor ki yani güzel göründüğüne inandığım için, yakıştığını düşündüğüm için dövme yaptırmak istiyorum. Kesinlikle dövme yaptırarak gayrimüslimlere benzemek gibi bir maksadım yok. Bu caiz midir demiş. İkisini birlikte cevaplandıralım. Şimdi Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz dövme yapmayı yasaklamıştır. Yaptırmayı yasaklamıştır şu sebepten, bu sebepten demek sizin dövme yapan Allah'ın rahmetinden mahrum kalsın demiştir. Evet hocam. Onun için efendim güzellik olsun, estetik olsun, güzel görüneyim, aslında benim amacım gayrimüslimlere benzemek değil, sadece güzel görünmek için, hoşuma gittiği için dövme yaptırıyorum demek, Caiz değildir. Her ne maksatla olursa olsun dövme yaptırmak caiz değildir. Efendim abdest geçerli olur mu? Tabii ki abdest geçerli olur. Dövmeli kişinin abdesti geçerlidir ama dövme yaptırmak caiz değildir. Hatta vücuda eziyet vermeyecekse silmek lazım. Ama öğrendiğim kadarıyla onu Çok temizletmek oluyor. vücuda eziyet olduğu için onu tasvip etmiyoruz. Olan olmuştur diyoruz ama bundan sonra başkaları yapmamış olanlar yapmasınlar diyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kesin bir ifadeyle yasaklamıştır. لَعَنَ mutasile, الْوَاسِلَةَ وَالْمُوتَسِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ mutashime. Dövme yapana da, yaptırana da diyor Cenab-ı Allah lanet etsin diyor. Bunu <gülüyor> hafife mi alıyoruz hocam? Yani... Ee, acaba sahabe-i ikram efendilerimiz bu hadis-i şerifi duyduğunda içleri bir titremiş midir? Ne demek? Şimdi onlar Efendimiz'in mübarek dudağından çıkacak kelimeleri duyar duymaz onu hemen hayatlarına yansıtıyorlardı. Kesinlikle zaten ona muhalefet etmeleri, onun dediğinin aksine bir davranış içine girmeleri söz konusu değildi. Hayatları pahasına da olsa onun dediklerine aykırı bir yaşantı, sürmeleri söz konusu değildi. Biz belki yeterince bizi izleyenlere bizi dinleyenlere anlatamıyoruz galiba. Bizim kusurumuz bu. Estağfurullah. Yoksa insanlarımız, Müslüman kardeşlerimiz Efendimiz'in mesajını tam anlamıyla idrak ederlerse, anlarlarsa kim cesaret edebilir ki Resulullah aleyhissalatü vesselama karşı gelmeyi onun emirlerine, buyruklarına aykırı davranmaya kim cesaret eder ki? Edemez. Demek ki biz bu mesajı insanımıza yeterince ulaştıramamışız. Suç bizde herhalde. Estağfurullah. Hı. İnşallah hayatımıza bu nebevi öğütleri Hı. ve Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını daha iyi uygularız hocam.